الحمد لله الذي هدانا لهذا واعKN نهتدي لولا هدان الله وما توفيق عتصامين لا بالله قد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله وشكرا. أعوذ بالله الشميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فالله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله عظيم ولغ رسوله النبي الهاشم من, القرش من الأمين ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم مبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا متبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كائناتنا فندس محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم buyurur ki <gülüyor> <gülüyor> Men ka'ade mak'adan lem yezkuri Allahu azza ve celle fihi kan alayhi min Allahu kire Kim bir yerde oturur da o makamdan Allahu Teala Hazretlerini zikretmeden kalkarsa Mutlaka kendisi aleyhinde allah Teala tarafından bir mesuliyet hazır olur Yani o oturduğu yerden Mevla ona soracaktır ki Sen buraya oturdun Şu kadar zaman durdun ve kalktın beni zikretmeden kalk Bu hesabını ver bu kadar Her oturduğun yerden Düşünün kaç yaşındasınız Bu zamana kadar nerelere oturup kalkmışsınız sayısını da unutmuşsunuz. Bunların çoğunda çoğumuz kafil oturup kalkmışızdır. Zikirsiz. Ama öyle bunun hesabını soracağım. mı? Ve men yud'a ams'dan lem medkuri'llah azze ve celle fihi kan 'alehinnallahi keretun. Bir yere yatsan herhangi bir yerde yattığımız gündüz veya gece Oraydan da zikretmeden kalkarsan mutlaka o kişinin aleyhine Allah-u Teala tarafından bir mes'uliyet ve vebal hazırdır. Yani o kişiye sorulacak ki sen burada yattın beni zikretmeden kalktın. Ne kadar yerlere yatıyoruz? Evet. Ve zikirsiz de kalkıyoruz. O Allah ki Celle Celaluhu uyurken ruhumuzu alıyor tekrar ruhumuzu bize iade ediyor, bize uyandırıyor. İade etmese ölürüz. E şimdi bu Allah unutulup da Celle Celaluhu'ya hatırlanmamış, oturulur, yatılır. Onun için zaten bu meclislerimiz Allah'ın izniyle zikir meclisidir. Yine Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem bir cemaat bir yerde toplantılar en azından iki kişi bir cemaattir. Oradan bana salatü okumadan kalksalar Evet. Mutlaka bir eşek leşinin başından kalkmış gibi kalkarlar. Yani o meclis demek eşek leşi gibi murdar, kokuşmuş bir meclistir. Neden? Bana salatü selam getirilmediğinde muzun burnu tıkanmış ise yani koku almıyor ise bunu fark etmez nasıl insanın kafasının burnu tıkansa koku almaz ruhunun burnu tıkanırsa o meclisteki kötü kokuyu fark etmez ama nasıl kalp gözü kör olur kalp kulağı sağır olur adamın kalbinde burnu tıkanı tıkalı olur ona eşekleşi gelir evendimmiş gibi çünkü tıkalı burun, hakkati görmüyor, sarhoş, herifin biri içmiş içmiş, kafayı bulmuş ondan sonra gitmiş bir eşek leşi, mezbelede yani çöplükte bir eşek leşi varmış gebermiş hayvan leşi Sen sarhoş işte kafası çalışmaz ki, arka başında değil, gitmiş o eşek leşinden sarılmış yatıyor Zannediyor onu dünyada ondan güzel bir, bir şey yok, güzel bir kız mı zannediyor onu, karı zannediyor ne zannediyorum? Bir de aklı başına gelir yani sarhoşluğu geçer bakar ki çöplükte çöplüktü, eşekleşti, sarılmış da diyorum. Aman kimse gördü mü beni acaba, rezil oldu kalktı kaçıyor. Yani biz aynı, içki meclisinde oturur, kumarda oturur, zina yerlerine kezer, barda, pavyonda, plajda dolaşır, o televizyon zaten her melanetin başıdır, hep pisliği akıtır. Bu millet onların başına mest olur. Bilmez ki o meclislere eşekleşimden beter kokar. Ya burnunun, kalbinin burnu tıkalı olduğundan, hakikati duymuyor demek yani. Bir de görse oran oranın hakikati ateş, cehennem, firar eder. Onun için meclislerimiz, zikir meclisi olsun, tevhid meclisi olsun, salavat-ı meclisi olsun he? ya i̇şte bu meclis o meclislerden elhamdülillah bu mecliste oturduğumuzdan mesul olmayacağız ahirette aksine mükafat alacağız yüzümüz ak olacak inşallah bu gibi meclislerde oturmak ki millet ne meclislerde oturuyorlar kendilerini helak ediyorlar bunun için tarikat değildir korkmayın tarikatçı olmazsınız ama korkutuyorlar siz aman tarakatçi olmayın hucu olmayın Ulan, ne vicdansız adamsınız hu nedir ya hu Allah'ın öz ismidir hu ile haykamu hayman ey şerif bütünce Allah hu ile yaşıyor bir saat hu demeden dur dünyayı vereyim sana hu nefes aldığın nefes hu verdiğin nefes hu Allah'ın öz ismini okutturuyor Rabbim kendi öz ismini gavura da okutturuyor Müslümanı da. benim ismim okumaya hayat hakkı yoktur Okuma bakalım. Allah ismi şerifi öyle bir ismi şeriftir ki hangi bir ismin bir harfini eksitsen ne olur? O isim eksik olur. Ahmet Ahmet diyelim dört harflidir. Bir harfini at bakalım. E'yi atsan hamd kalır. H'yi atsan emd kalır hiç. Şey yani isim değişir. Hangi ismin bir harfini atın, o isim o isimlikten çıkar. Ama Allah ismi şerifi, evet. Harf başındaki hemzeyi kaldırsanız, lillah kalır. <gülüyor> yani, lillah imafü sema işte wa cema Kökler diye ne varsa lillah, Allah'ındır Peki birinci la maatsanız, lillah'tan. Lehu kalır. Lehu muhabisse muhabis muhabisler? Lehu o da onun için demedi. İkinci lama atsanız Hu kalır. Birinci lama atsanız hemzeye atmasanız İlah kalır. Her tarafı Mevla'nın ismi yani ha. Celle şânehu Celle Nillah. Hu O Allah'ın sondaki o öz ismi şerif. Ondan yaşıyoruz. Ne korkutuyorlar sizi, tarikatçı olmayın, şeriatçı olmayın ya. Ama bizde tarikata davet yok. Tarikat gizli bir iştir. Erbabı bilir, gönül isteme meselesidir. Bu tarikat değildir. Fakat tarikatçıların yoludur. Yani sünnetidir, meşayihin. Hazret-i Halid Züljenahin şam Şerif'te yatan o büyük zat Nakşibendi tarikatinin halidi konunun reisi binlerce evliyanın serdarıdır. On baharenin de eserinde görmüşüz ve gelme şahih'ten de naklediliyor. Bu Talemennev zikri ki bu da her beş vakit namazdan sonra yapıyoruz. Ancak iki vakit sesli yapıyoruz. Sabahla yatsıları. Üç vakit gizli yapıyoruz. Öğlen ikindi akşamları. Nakşi tarikatinde zikri cehri bir yani yasak, açık zikir yok. Nakşi'de gizli zikir var. Kadiri tarikatinde zikri cehri var, yani açık zikir var. O tarikat de haktır, Kadiri tarikatı haktır. Onlara dil uzatmayız. Bunlar da başımızın tacıdır. Abdül Kadir'i radıyallahu Allahu Akbar. Büyükler. Fakat Nakşibendi Hazretleri hafif zikri seçmiş, gizli. Estar da dua edin Rabb'inize Rabbinize yalvararak ve gizli dua yapın. O gizlilikten almış onu. Ayeti kerimeden almıştı. Sonra hayrul zikrul hafiy. Zikirle nenin hayırlısı gizli olandır. Hadis almış onu. Ezzikrul le ile tesma ul hafzatu yezid ala zikrul le dahi duymadığı zikir, duydukları zikirden kat üstündür. Bazı zikirler var, melek de duymaz onu. Nasıl? Kalbin zikridir. Birisi sadece kalben zikretse melek bilmez onu. Dilden söylese melek bilir. Ama kalbinde geçirdiğini melek bilmez. İşte kalbin zikri hepsinden eftaldir. Yetmiş kadar eftaldir. Yani ne kadar gizlendikçe o kadar üstün oluyor. Kalbin zikri hani tefekkür, insan düşünüyor ya Allah'ın büyüklüğünü, ayetlerini onu. Zaten esas zikir odur, zikrin yeri kalptir. İnsan ağzından Allah Allah deçe, kalbinden ya Allah deçe, o, o zikretmiş olmaz, o gafil olur. Ahmet Ahmet diye ağzından söylerken, dilinden Mehmet'i, kalbinden Mehmet'i düşünsen, kimi zikretmiş olursun? Kalbinden düşündüğünü, dilinin söylediğini değil. Mesela kalbi zikrettirmek. Rabbim cümlemizin kalbine zikir nasip eylesin. Çünkü kalbi zikrederse dil zaten yolunu bulur. Ama dil mi kalp yolunu bulmayabilir. Kimileri dil alışkanlığı yapmıştır, zikir yapar gibi gözükür, kalbi boştur. Kalbinden onunla bununla uğraşır. Hiç zikir yok. O helak olur. Eğer bin yıl dese Allah bir salik, Muradi olmasa Allahu malik, Cevap asla verilmez belki halik, izin maksut değildir belki malik, murad kıldaati hakkı gel gidelim cemali i bâkema Dostlar böyle buyuruyor. Yani bin sene ömrün olsa dilinden Allah Allah Allah desen ama kalbinde gayen maksadın o ismin sahibi Allah olmasa Celle Celaluhu, hiç sevap olamayacağın gibi boşuna yorulmuş olursun. Neden? İsim maksut değildir, ismin sahibi maksattır. O ismin sahibini kalbinde bulunduracaksın ki ismini okuduğundan fayda göresin. Mevla'nın öz zatını kastedik. Şimdi on kere Kelime-i okunuyor, yalnız sabahla yatsıları açık sesli okumamızın sebebi hikmeti Üstadımızın Üstadı Halil Aleyhisselam Efendi Hazretleri buyururlardı ki Bu nedendir Naksî tarikati ile Kadirî tarikatı arasında bir zıtlık gibi olmasın diye Çünkü i̇şte Kadirî tarikatı sesli yapıyor ya, Naksî de hep gizli yapıyor On kere La ilahe illallah dedik Burada ne kadar cemaat var diyelim, kadın erkek bin kişi Hepsi on kere dediği vakit cemaatle beraber neden ne 10.000 On bin tevhid eder Sana desem otur on bin tevhid oku iki buçuk saat sürer, bir saat bir çeyrek tutuyor beş bin tanesi en az bunu söylüyor, daha yavaş okursan daha geç sürer ondan hızlı okuyamazsın, yanlış olur çünkü hesaplanmıştır bir saat bir çeyrekten aşağı 5000 bin okunmuyor. Yani bin tanesi nereye geliyor? 15 dakikaya geliyor. Yani yüz tanesi nereye geliyor? Bir buçuk dakikaya tekabül ediyor. Hesap yapılmıştır. Ondan aşağı okuyan tevhidin bozması lazımdır. Yani çekecek yerlerini çekmezse ihlal etmiş olur. Bu sefer diyelim burada 10.000 bin tevhid okunmuş oluyor. Bu cemaat beraber okuduğu için her birine tek başına on bin okumuş kadar sevap yazın. Bu neyin bereketidir? Cemaatin bereketidir. Ne gibi? Diyelim Resulullah Efendimiz buyurdu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Men kara surete l-ihlas yani men kara kulu yallah فَكَدْ اِشْتَرَٰى نَفْسَهُ مِنَ Bin kere قُلْهُ اللّٰهَا okuyan kişi muhakkak ki canını cehennemden satın almış olur. Yani bir insan bin kere قُلْهُ اللّٰهَا حَدْ okusa canını cehennemden kurtardı. garantisi var. Bir daha satmazsa tabi. Peki bin kul اللّٰهَا حَدْ oku desem sana ne kadar da okursun? Saatler süre. E bir cemaat bir araya gelsek, onlardan yirmişerden bölüşsek, beş on dakikada okuruz değil mi bin tane? Okuruz. O zaman ne olmuş olur? O cemaatın her biri bin tane tek başına okumuş gibi hepsi cehennemden azat olur. İşte Hatmi Şerif okunduğu zaman, o da tarikat değildir, tarikatçilerin sünnetidir. O Hatmi Şerif'te de ne oluyor? Sayılarla efendim, dağıtılıyor. Bin ikla bir bir anda okumuş olur. Salatin tünci ina bin bir kere ne niyetle okunsa hasıl olur. E bin bin kere, bin bir kereyi bir kişi okumak aksa saatler alır. Cemaatla bölüşülse elişer yüzer. Kısa zamanda okumuş olur, o maksat hasıl olur. Salat devriciye dört bin dört yüz kırk dört kere. E şimdi bir adam ona epey bir gün alır, ama cemaatla okunsa bölüşülse. E yine kısa zamanda biter ve hepsi hangi niyetle okumuşsa o niyet hasmı aynı bunun gibi inşallah burada da bu cemaatle zikirin bereketine her birimize burada ne kadar cemaat var ben ortadan konuştum tabi Mevla bilir kadın erkek sayısını hepsine hepsinin okuduğunun toptanı kadar yazılacak inşallah burada büyük ecir vardır ve büyük fazilet vardır aman haklık etmeyelim bu zikir meclislerinin bereketi bu. Cemaatle okunmanın bereketi. Şimdi, başında ne diyoruz? Estaizu billah diyoruz. Niçin? E, Kur'an-ı Kerim okumaya başlamadan Mevla buyurdu, estaizu billah Kur'an Kur'an okuyacağın zaman festaizu billah Allah'a sunu işte. Estaizu billah söyle, ucu billah söyle. Şimdi la ilahe illallah nedir? Zikirdir. Aynı zamanda nedir? Ayettir. Okudu maddeciliğiyle de işte sureyi kıtalde, sureyi Muhammed'de diyorsunuz onda iki ismi var. Fele men la ilahe illa Allah. Mevla Habibine emrediyor. Habibim bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. La ilahe illallah olduğunu bil. Buyurur. Burada la ilahe illallah ne olarak geçiyor? Ayet olarak geçiyor. Şimdi bunun iki yönü vardır, bir insan abdestsiz olsa Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Okuyabilir. Bakabilir mi Kur'an'a? Bakabilir. Tutabilir mi? Tutamaz. Ama ezberinden Kur'an okuyabilir mi abdestsiz? Okur. Peki cünüp olsa, kusül icap etse, kadın hayız olsa, nifas olsa o hallerinde, Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Okuyamaz. Tutamaz. Efendim? Ve okuyamaz. Dinleyebilir mi? Dinler. Okunsa dinler. Kendi okuyamaz. Peki o halde Bismillahirrahmanirrahim diyemez mi? La ilahe illallah diyemez mi? Şüphanallahü elhamdülillah La ilahe illallahü ekber diyemez mi? Der. E peki bunlar Kur'an'da yok mu? Var. E, ayet okuyamaz dedin. Ayet okuyamaz dedik ama ayet niyetiyle okuyamaz. Dua niyetiyle okur. Fatiha'yı bile dua niyetiyle okur. Ayet niyetiyle değil. Duadır ya Fatiha. Son amin diyoruz. O dua niyetiyle okurun. Rasulullah vel buyurdu, Subhanallah, Elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Bu tesbih hem tevhid, tekbir var. Bu öyle bir zikirdir ki bundan cünüp de müstehani kalamaz. Yani insan cünüp de olsa bu zikre devam etmelidir çünkü zikirsiz bir an geçirmemelidir. İnsan öyle bir hal olur ki cünüpken de ölüm bile gelebilir. Zikirsiz mi ölecek? Tevhitsiz mi ölecek? Efendimiz adama elini uzattı, musabaha yapacak, sahabe-i kiramdan birisi elini çekti. Efendimiz sallallahu aleyhi niye çekiyorsun elini musafağa yapalım dedi ya cünübüm şu anda sen de musafağa yapamıyorum Efendim sallallahu buyurdu innel mü'mine la mü'min pis olmaz dedi ver elini <gülüyor> musafağa yapalım ne var cünüb sen yani musafağa yapılmaz mü'min pis olmaz ama Kur'an okuyamaz, ayet okuyamaz, namaz kılamaz ayrı dağ ve lakin zikir yaparsın insan diyelim Geceliğin kusul icabetli günüb oldu e, bu kişi e, hemen yorgundur kalkıp banyo edemeyecek efendim biraz uyuyayım da teheccüde kalkarım veya sabah namazından evvel kalkarım yukandırım namaza giderim diye efendim yatamaz mı? yatabilir Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Buhari hadis-i şerifinde beyan ediyor bazı kere kusletmeden yatardı ama teheccüdü kaçırmaz Gece kalkar teheccüdde gusleder teheccüd Bazı teheccüden sonra da Efendim gusül icabet etseydi sallallahu aleyhi ve sellem teheccüden sonra da olabilir Yine bir miktar yatsaydı Sabah namazından evvel kalkar gusleder namaza çıkardı. Mesele nedir? Sabah namazını kaçırmamak. Güneşi üzerine tort var? Mesele bu. Ama tabi hemen gusledilse olur. Yine de gusletmekten aciz ise insan bir abdest alsa iyi olur. Yani gusletemeyecekse hiç olmazsa abdestli yatsın. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Sizin birinizin e, cünübiken abdestsiz uyumasını sevmem. Neden? Olur ki öleceğini rastlar Cebrail aleyhisselam cenazesine gelmez. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki bu hadis-i şerif delalde diyor ki bir Müslüman'ın cenazesine abdestli ölürse Cebrail aleyhisselam da geliyor abdestli ölenin cenazesine geliyor abdestsiz ölene gelmiyor yani kusül de alamasan bir abdest alsan yine o da kurtarır buyurmuş oluyor kainatın efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem şimdi biz başında ne diyoruz esta'idhu billah diyor. evet Estağfirullah için söyleniyor? Kur'an'a başlamak için Sâlemennevû diye başlıyoruz. Neden? Ayet başıdır diye başlıyoruz. La ilahe illallah. Bunun sebebi hikmeti nedir biliyor musunuz? Bu La ilâhe illallah'ı ayet olarak okuyalım diye. Yani ayet olsun ki neden? Yan gelirimiz olsun. Yan gelirimiz olsun ne demek? Yani sevabımız tazlı olsun. Zaten zikir yapıyoruz beraber. Bir de ne olsun? Ayet okumuş olalım. Ayet okuyunca ne var? Hayriyetten fazileti var. Mesela ayeti tekrarlamakta her bir harfinde ne var? Bir hasen ol. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men qara harfen min kitâbillâhi falu bi hasenâ kim Allah'ın Kitabı'ndan bir harp okusa O bir harpe karşılık onun içinde var? Bir hasene var. Hasene ne demek? Sevap وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرَ يَمْتِعَالِهَا Bir hasene ne kadardır? Allah indinde on mislidir. Yani Mevla sevaplarda ne veriyor? Bire on veriyor. Şimdi Bir harp okuyan ne alıyor? On sevap. La akulü ben demiyorum. Elif laam mim harfun. Yani elif laam mim okuyoruz ya. O bir harftir sanmayın. Belakul ben ne diyorum? Rasulallah beni buyuruyor. Elif harfun, laam harfun ve mim harfun. Elif laam mim kaçar? Harf? Üç harftir. Tabii bu üç harf de ne itibariyle? Yazılış itibarıyla. Yani yazılışta ne görülüyor? Üç harf görülüyor. Ama okunuşta okunuyor? Elif üç harf okunuyor. Lam üç harf okunuyor. Mim üç harf okunuyor. Ne etti peki? Doksan! Yani elif, lam, mim diyen ne aldı? Doksan hasene! Allah Allah! Düşünün! Yarın ahirette öyle olacak ki, Mevla kulunun terazide günahını, sevabını tarttığı vakitte sevabı günaha denk gelecek. Ne o fazla ne bu eksik. Mevla okullana vuracak Ben buyurdum ki fe men fekul et mevaziyinuhu fe ulâkihüm müflihun. Sevabı ağır gelenler felaha erdi. Yani cennete gelecek. Senin bu durumda sevabın günahı ne geldi? Eşit geldi. Onun için sen şimdi cenneti hak etmedin. Ne olacak? Bir sevap bulsan sağ tarafa koyabilecek. Bir tane hasene ne yaptırır? sevabını ağır bastırır, o zaman cennete hak ettir, hadi getir! Nereden bulacaksın? Anandan iste vermez, babandan iste vermez, karından iste kocandan... Adam mahşeri dolaşacak tabi Mevla'nın müsaadesiyle, herkes diyecek ki kolay bir şey istiyorsun ama benim bunu sana vermeye gücüm yetmez çünkü benim de eksiğim var, ben nereden tamamlayacağım? Ula anandır, en yakındır. Sana ne kadar fedakarlığı var, Yemez, yedir, yedirir, yatmaz yatırır, içmez içirir dünyada ama orada ne yapıyor? E benim de açığım var, ben sana nereden vereyim? Adam o kadar dolanacak, dolaşacak, bir hasene bulamayacak ve Mevla'nın uzuna boynu bükük edecek. Mevla soracak, bulamadım, bulamadım yavrum. E senin benim yolumdaki bir ahiret kardeşin yok muydu? Vardı. E anan baban vermedikten sonra o verir mi? Bir de ona sor bakalım. Gelecek neyse Mevla orada milyarlar, milyarlar, trilyonlar içerisinde anında buluşturacak adamı istediğiyle. İşte inşallah biz böyle bu yolda ahiret kardeşi olmuşuz orada birbirine şefaat edeceğiz. Birbirini görecek, selamünaleyküm aleyküm aleyküm aleyküm sarılacak, neyse. Kardeşim, ben bir haseneye muhtaç oldum, tek bir hasene bulamazsam cehenneme gideceğim ya. bu, sevabımı fazla edememişim. Evdeki hesap çarşıya uyar mı? Sen diyorsun buradan çok kazandım, bir de gidersin ahirette alacaklar çıkar, şu çıkar, bu çıkar, kimi kabul olmamış çıkar, ne biliyorsun? Ona diyecek bana bir hasene verim. Ya ben de muhtacım ama şimdi böyle kalacak ikimiz de cehenneme gitmektense bari ben seni tamamlayayım da sen git cennete bana Allah kerim. o alacak ondan bir haseni uça uça sevincinden geldi. Mevla bu soracak. Bilmez mi? Bilir cilvesi. kulum buldun mu buldum kimden falan ahiret kardeşimden. Onda çok mu var? Yok ya Rabbi O da muhtacıydı ama. Abi. İkimiz de cehenneme gitmektense o beni cennete yolladı. Ona sen kerimsin. Mevla buyuracak, o kulum cehenneme girme tehlikesini göze alarak bu kadar sevaba muhtaciken seni kendisi de tercih etti de benim gibi zengin Allah'a yakışır mı onu cehenneme yollayayım? Hadi tut kardeşin elinden ikiniz de gidin cennet bak! kısadan çok hisseler var hangisini alabilirseniz, alabileceğiniz kadar alın da. Demek istediğim, bir hasene için insan yüzün suyu dökecek, kimlerden dilenecek, bir ahiret kardeşinden anca bulacak, edecek bir hasene, iki hasene, on hasenenin açık olsa, yüz hasenenin açık olsa nasıl bir haseneyi bu kadar arıyorsun binlerce eksiğin olsa bu nasıl olacak? Kimden dilenilecek? E burada her gün dünyada milyar hasene yapacak kadar vakit verdi sana. Niye kazanmıyorsun? İşte saatler, nefesler... Niye elde etmiyorsun, tahsil etmiyorsun? Ağzını yüzün, gözünü ümüyorsun, kaldırım mühendisliğini geziyorsun, film seyrediyorsun, ahirette de git bir hasene ara. Kazan işte burada. En aylık etme. Fazla mı? Göz mü çıkarıyor? Fazla cevap göz mü çıkarır? Olsun fazla dursun kenarda. Takılıyorum millete. Fazla gelirse bana verirsiniz diyorum. gülüyorlar Lan benden kaçarsınız bu adam bizden hak alır şimdi diye. Herkes birbirinden kaçacak Allah buyruyor celledir Şimdi niçin faalemin diye başlayıp eserlere başlayıp okuyoruz tevhidi anladınız mı? ayet olsun diye tekrarladığımız hani hem zikirdir de hem ayet olsun ayet olursa ne olacak? yan gelirimiz olacak nasıl? her bir harften ne alacağız? zikir olsa bu niyetle bu olmaz ama ayet niyetiyle olursa hem zikir olur hem de bu, bu hasıl olur La ilahe illallah kaç harf Değil mi? 15 harf diyelim 15 harfte ne alırsın? 150 hasene 10 e kere tekrarlasan 1500 hasen. 10 e bin kere tekrarladım dedi 15 milyon. Hasene düşün şu cemaatin her birine nasip oluyor inşallah mahrum olan olmaz mı? İdnillah. dedi. <gülüyor> Onlar benim dostlarımdır, zikreden kullarımdır. Onlarla oturan mahrum olmaz buyuruyor Allah'ımız Hadisi kutsi, burada boş yok. toptan bazı burası. Kim girerse nasibini alacak. Yeter ki iman olsun. E bu durumda şimdi bu tevhidi ayet niyetiyle tekrarlamak için estağidü diye başlıyoruz. fa'aleven nehu diye başlıyoruz. Tevhidi on kere okuyoruz. Beraber inşallah mizanımızı dolduracağız inşallah. cevaplarla kafatlarla döneceğiz inşallah. Şimdi okuyalım beraberce. Ondan sonra tevhidin fazileti hakkında da birkaç hadis-i şerif rivayet ederim size inşallah. Estağfirullah. <messizlik> Ta'lam ennahu ta أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم صلوات على أكمل العالمين harici hırûde riâet edilmesine bağlıdır. Hiç olmazsa siz efendim e, hafız olacak haliniz yok, bu, bu yaştan sonra e, talim, tecrüt ve çoğun tam okuyacak haliniz yok ise kelime olmazsa öğrenmek lazım. Bak la derken la'yı çekeceğiz. En az bir elif, 4-5 elife kadar yolu var. İlah ederken o ilahenin lasını bir elif çekeceğiz he derken göbekten çıkaracağız Hadil, hı değil yani boğaza takmayacağız he göbekten gelecek İllallah derken yine ismi şerifin sondaki he'dir gözlüdür ondan sonra o da metni tabi bir elif çekilecek mesela bizim cemaatle ilahe illallah diyoruz illallah dedin mi Allah dedin mi İsmi şerif eksik okumuş olur sana ben ahme efendi desem nasıl olur ahme kızarsın bana değil mi mevla'nın ismini de yanlış okumaya kimsenin hakkı yok Allah Allah yani siz gidiyorsunuz bir Allah, la ilahe illallah Allah yapıyorsunuz. O tabi elifsiz okununca sonunda İsmişer'i eksik kalın. La ilahe illallah Bunu doğru okuyacaksın. Kanaat Efendisi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Men kâle la ilahe illallah ve meddehâ hedemet lev erba' teala fimmine'l kebâir Kim la ilahe illallahı alim ve tecvizleri okur, la'yı çeker yani çekilecek yerine, riayet eder meddine, harflerine o bir kelimeyi tevhid o kişi için 4000 bin tane büyük günahını siler büyük günahlarından 4000 bin küçük değil, e bir adam 4000 bin büyük günahı da yani e kolaydan yapamaz yani ama birden onu ne yapar? kırar, bu tevhidin üstünlüğüdür hatta diyor ki adamın kendisi diyor günahları bitse diyor ana babasının karısının çoluk çocuğunun günahlarına bile tesiri var. Onları da yıkar O kadar kuvveti var. Bir kelime-i tevhid deyip geçiyor musun? He? Ne buyurdu hadisi kutsiyi de Rabbul İzzet. "Lennes semavat es-seb'a va amirenn gayri vel ardine es-seb'a va amirenn gayri vud'na fi kafa la la eğer yedi kat gökler içindekilerle beraber ben hariç yedi kat yerler içindekilerle beraber ben hariç hepsi terazinin bir kefesine konsalar düşünün yedi kat gökler ve yerler ve bütün 18 bin alem yani Mevla buyuruyor ki ben teraziye girmem benim dışımda ne var ne yok hepsini teraziye konsanız bir kelime-i öbür göze koysanız hepsini alır aşağı bir tanesi bu kadar kuvvete sahiptir Ya onun için tefsirde gördüm diyor ki adamın birisi yani ahirette mahşere çıkarıldığında mizan teraziden sonra tabi tartılacağı zamanda dosyaları getirilecek de konulacak dosyaları kabarık sicillat göz gördüğü kadar büyük dosyalar adam kimdir 50 sene 100 sene yaşamış diyelim her alıp verdiği nefes yazılmıştır günahı mı mı Düşün. Bizim haberimiz yok. Ehsaullah ve nesu. Kullarım unuttular ama ben yazdım diyor. Bize sorsan sabah ne yediğimizi unuttuk ama Mevla yazdım buyuruyor. Her şey kitapta. Evet. Mevlâle raza kitabuna yanıtku aleykum bil hak. İşte bizim kitabımız size doğruyu söyleyecek. Amel defterinize yazmışız. İnna kunnene sten kuntum taamelun. Biz sizin yaptıklarınızı yazıyorduk. Siz de zannediyorsunuz ki kayboluyor. Kaybolmu? Büyük bir şey kalmamış Hepsi o gün o kitapta görülecek Allah o gün yüzümüze bize yardım eylesin Asiler günahkarlar Tril tril titriyecek defterlerini görünce e, Ne yazdırdıyorsan onu yazdılar Kimseye zulmetmek yok Adamın dosyaları önüne açılacak Hepsi sol tarafa Sol tarafa sol tarafa Sol taraf şaha kalkmış Sağ taraf aşağı basmış Daha ne bir şey yok ameli yok ki Hayırı yok az çok az onlarla da cennete mi gidebilecek sevap tarafı hiçbir şey yok ümidi kesmiş yani zaten ben bu vaziyette cenneti boyladım da bu ne olacak öyle beklerken bir bitaka diyor tefsirde küçücük bir kağıt parçası şöyle gelecek şu kadar uça uça uça herif heyecan toruk noktasında tabi adamın kalbi buraya gelecek ya bu ne demektir ya sevabın eksik oldu mu cehenneme koyuladın bu üniversite imtihanını ben kaybetme benzemez üniversite imtihanını kaybet ne olur bir daha sen ne girersin hep kaybetsen ne olur ya ama cenneti kaybedersen cehenneme girersin yanmağa dayanabilir misin sen zayıf insansın sen acitsin. nasıl tam tahammül edeceksin neyine güveniyorsun o kağıt nereye konulacak acaba şimdi sola konsa zaten battı gemiyen gider zaten herif batmış e sağa konsa da o kadar kağıtla sağ ne yapacak sağ taraf o kadar bir kağıt kurtarır mı? sen bir de o küçücük kağıt parçası sağ tarafa konur konmaz o sağ taraf bir kalktı havaya taştı sevaplar sol tarafinde aşağı melekler de şaşırtılan bu adam neydi bu kağıtta ne yapmış da geldi buraya bir de bakarlar ne yazıyor onda La ilâhe illallah. Tek tanesi. Bucu görüyor ya. Bu iman kelimesi bu. Efdalü <gülüyor> zikri. Zikirlerin en üstünü. Lâ ilâhe illallah. Ondan üstün zikir yok. Efdalü mâ kultehu ene ve'nnebiyyûne qabli. Lâ ilâhe illallah. Benim ve benden evvel geçmiş bütün peygamberlerin söylediği dua ve zikirleri üstünü, kelime-i tevhid ki ondan üstün bizi ki bir peygamber de yapmamış. İşte hepimize nasip oluyor. Men كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ La اِلٰهَ illallah, اللّٰهِ دَخَلَ Son sözü tevhid olan cennete girdi. Rasûlullah Efendimiz müjdeliyor. Son söz. Şimdi okuyoruz ama Allah'ım son nefeste de nasip eyle. Sonra bir de engel koyarlar adama dedirtmezler ha. Orası da var Mevla'yı gazaplandırmaya gelmez. Bak adam Malik İbn-i Dinan Hazretleri komşusuna gitti ölüm döşeğinde ziyarete baktı morarmış bozarmış damarlar şişmiş ya bu ne hal başladı yanında tevhid okuma <gülüyor> la ilahe illallah Resulullah Efendimiz buyuruyor öleceklerinize tevhid telkin edin ne demek sesli sesli okuyun ölüm döşeğine yatan adam da duysun da alsın yani onu tabi hali hayatında okuyanlardansa inananlardansa Rabbim nasip eder hatırlamak için vesile olacaktır Sesli sesli okuyun. Ama adamı zorlamayın. Zaten can havliyle komadadır. Ayılır ayılmaz senden çünkü tevkut, ya ila illallah söyle o da kalkar der ki demiyorum falan kafir olur. Onun için zorlamaya gelmez adamı gavuruyorlarsın ha. Sesli oku o duysun. Nasip olursa olur. Ya ila illallah okuyorum diyor. Adam diyor bana ki onu bana söyletmiyorlar diyor. Komada olsa Komaya girmeden ki haline itibar edilir. Dili tutulsa, dili dönerken ki haline itibar edilir. Ama dil konuşuyor. Akıl başta, söyletmiyorlar diyor. Bu ne olacak? Söyletmiyorlar. Ha, neden? Hanımını çağırdı, dedi ki bu senin kocan ne iş yapardı? Dedi ki bunun iki tane terazisi var. Biri fazla tartar, biri eksik tartar. Bu herif millete satarken fazla eksik tartanlar, kendi alırken fazla tartanlar. Böyle muamele görüyor. Getir o terazileri bana getirdi, vurdu kırdı birbirine. Ona soruyor, nasılsın şimdi? Dedi ki, şimdi daha beter iki tane ateşten daha çıkarttılar karşıma, bunlara tırman diyorlar. Ben nasıl çıkacağım? İki terazinin kefesi oldu, iki ateş daha. Adam öyle gitti tevhidi okuyamadan. Kolay mıdır herkese nasip olacak? Bak, müezzinin birisi tefsirde ne yazıyor? 30 sene Allah rızası nezan okumuş, parasız bulsun. Sırf Allah'ın 30 sene. Öleceği vakitte Kur'an istetti. Dediler ki bak 30 sene müezzinin yaptı, son nefeste Kur'an nasip oldu ona, bak Kur'an istedi, Kur'an öpecek. Bir de demesin mi ki ben bu Kur'an'a küfrettim? Allah! Dediler bu ne iş Öyle geberdi araştırırlar bu ne kötülük ederdi meğer ezan okunacak yerden karı kız kollardı bir de namahremleri ararmış böyle namahrem göreyim bakayım işte bir şey o zaman millet örtülüyse tabi o demek meraklı arıyor şimdi zaten meydanda ara malizim e bu adam ne oldu bak Mevla'yı kızdırdı imanını çöktü aldı ne olacak neler gördüm kitaplarda Mansur ibn Ammar hazretleri anlatıyor biriyle ahiret kardeşi oldum diyor çok ibadetli bir adam idi. Gece gündüz birbirine gider gelirdik Allah için ziyaret eder. Sonra o gelmez oldu. Gittim evine ziyarete bu nerededir soruyorum. Kızı dedi ki ölüm döşeğindedir. Ben de tahmin etmiştim bu bu kadar hasta olmasa gelirdi. E bir müsaade edin ziyaret edeyim açtılar yolları. Girdim içeri de baktım. Hali iyi değil insan son nefesinde belli olur. Tipinden anlarsın yüzünden. ya yani. damarlar çıkar böyle şiddetli bir hal. Başladım la ilahe illallah okuma sesli sesli tuşun da okusun. Bir de demesin mi ki ya ki hadi kad kadhiyle beyni ve beyna. Ey gidi kardeşim dedi. O kelimeyle benim arama engel soktular. Dedim sen ne diyorsun ya? O kelime okuyamadan ölürsen senin. Ne cenazeni yıkarım ne kefenlerim ne namazını kılarım sen burada ağzın dilin dönüyor da tevhid okumuyorsun. Hani senin teheccüdlerin, bu kadar namazların, ibadetlerin, Allah için ağlamaların, hayırların ben seni çok iyi adam gördüm, görüyordum. Dedi ki hiçbirini birini Allah için yapmamıştım. Bak son nefeste çıktı eline. Yoksa ihlas edersin, iflas Allah için iş yapmayanın sonu nedir? Gösteriş desinler Ben Allah muhafaz etsin hepimizi, işimiz zor, ne haldeyiz. Mevla ile aramızdadır o, kimse bilmez onu. Onun için Allah Allah son söz yapabilmek için hayatın boyu okumak lazım ve kalbe yerleştirmek lazım ve dile yerleştirmek lazım. Niçin Naksih Tarikatinde günde beş bindir ekallesi salike? En az beş bin kere okuyoruz onu günde en az. O canını hani beş bin kere okudu mu canın çıkar lan canın Allah diyerek çıksın ne olacak 5000 bin kere tutup bir saat biterek sen beş saattırdır ediyorsun ben seni bilmiyor muyum sen gıybet dedikoduları bırak fuzuli lavları bırak programları bırak 50 bin çekemezsen vaktin bol ama fuzuli işler müdürlüğü yapıyorsun efendiler evliya oğullar nasıl Halil Nurullah İzdağravi Hazretleri meşahimizden tekkede yatan her gece 70 bin kelime tevhid 700 Kur'an okumadan namaza çıkmazdı sabah Ali Rıza dedi, efendi babamızın şeyhi, bandırmada yatar tekkede. Her gece elli bin tevit, e bunlar uyumuyor muydu? Yedi cüzde Kur'an. E uyumuyor muydu? E uyumuyor tabi ben seni gibi uyuyanı nasip olur böyle şeyler? Uyumuyor. Onların kısa zamanda mevlane veriyor? Bereket veriyor İmam-ı Azam. Rahimullah. İki rekatta Kur'an'ı katmetti, Kabe'nin içinde. Hz. Osman bir rekatta katmetmiştir. Bunlara akıl eder mi? Bereket ayrı bir dava. Adama bana 10 saatte 100 tane çekemez. Bereketsiz. Ama bu manevi bir iş. Mevla dostlarına lütfetmiş. E biz de alışalım, biz de çalışalım. Zorluktan sonra kolaylık var, zorlanmadan yok. Seceallahu beheze üşri yusra. Açacak kapıyı. Ama oturup okumuyorsun ki. 100 tane çekici patlıyorsun ya. 500 tane çekeceğim dışarı kaçarsın. Niye? La ilahe illallah. Bunu diline yerleştirmezsen bu son nefeste nasip olun. Herif ölecek, la ilahe illallah söyle diyorlar, odunun çekizi 5 lira diyor, neden? Ha, hayatı boyu odunun çekizi 5 lira demiş, durmuş, ölürken de, o zaman da enflasyon yokmuş tabi herhalde, para aynıymış, ölürken de ne olmuş, kafa gitmiş, komaya girmiş ama plak takılmış gibi dil takılmış, odunun çekizi 5 lira, neyle yaşamış, ondan ölmüş. Ama sen la ilahe illallah dilinde, ben Allah'ın dostlarından öylelerini ziyaret etmiştim, talebelliklerimizde falan he yaşlı mübarek zatlar Diller hiç konuşmuyordu ama devamlar ıslak yaş zikirler efulul <gülüyor> min Amellerin en üstünü ölürken dilin Allah'ın zikriyle ıslak olarak ölmendir. Bu kime nasiptir? Dili zikirle ıslak yaşayanlara. Öbürlerine değil. 10uncu reçme vermiyor. Son sözü tevhid olan dikkatinizi çeker. O son sözümüz tevhid olsun üçün, ömür boyu sözümüz tevhid olsun inşallah. Başka çareci yok. Mevlana can Hazretleri büyük zat buyuruyor ki bir insan diyor 104 kitabı yutsa, Allamei Can olsa, Habuz Hoca olsa bütün ilimleri bilse ama zikir ehli olmasa Ölüm döşeğinde son nefesinde girdiği komada hafızasından bütün bildikleri silinir. O zaman ancak ona hali hayatında zikre alışmışsa o zikir dilinden gelir ve o zikir onu kurtaracaktır. Öbür türlü bütün ilimler hafıza kalmaz. Kafa bulanır. Şiddet geldi mi? Hastalık bindi mi? Ağrı acı gel geldi mi? Bayıldın mı? Bitti. Ama o dil, o kalp Çalışıyorsa zikirle beraber, ölmemişse o kalp, aa, onun sahibi zikre muvaffak edilir. Rabbim cümlemize nasip eyle. Zikirsiz ilim de kurtarmaz. Çünkü ilim zikri emrediyor. Kur'an, sünnet zikre emrediyor. İlmiyle amel etmeyene ilmi menfaat vermez. Resulullah Efendimiz diyor ki, faydasız ilimden sana sığınır. Amel edilmeyen ilim sahibine vebal. Hidayeti artırmayan ilim, Allah'tan sahibini uzaklaştırır. Başka bir şey yaramaz. Rabbim cümlemizi bildiklerimizle amele muvaffak eylesin ki, amel etmezsek, bildikçe, okudukça, dinledikçe Allah'tan uzaklaşmamız artar. Allah muhafaza etsin. Dinlediğinle amel edeceksin. Bir şey duydun mu? Yapacaksın. مَنْ قَالَ لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهِ مُوْكِنَنْ بِهَا دَخَلَ şüphesiz inanarak okuyan cennete gider. Elhamdülillah şüphemiz yok. La ilahe. Hiç ibadete layık yok. La ma'bud. E, kast edilecek yok, sevilecek yok, sayılacak yok, korkulacak yok, umulacak yok, dayanılacak yok, sığınılacak yok, güvenilecek yok, istenecek yok, dua edilecek yok, yalvarılacak yok, secde edilecek yok, emredecek yok, yasak edecek yok, kanun yapacak yok, anayasa yapacak yok. Yok, yok, yok. İllallah. Ancak başka kimsenin yetkisi yok bu demektir bir yandan la ilahe öte yaptım 20. asırda da şeriat olmaz sen küllün kafirsin çünkü la ilahe illallah, sözünü ne yaptın bozdun la ilahe illallah, okuyan adam bütün ahmentüye inandım demektir yoksa sen birini inkar ettin 70 bin çek günde havanı alırsın o ayrı bir dava iman ile okuyacaksın de zerre kadar şüphese 20. asırda kısas devri geçmiştir. Yok kırsızın kolu mu kesilir? Yok efendim mi? Miras taksiminde böyle mi edilir? Bir şere adın Allah'a mı bir emriyle karşı gelse, la ilahe illallah bozmuştur. İstecek kadar okusun imanı yok. İnanarak okuyacağım. Men qala <gülüyor> la ilahe illallah mukhlishan dakhala'l cenneh. Buyuruyor, ihlas ile okuyan cennete gir. Dediler ya Resulullah ve ma ihlasuha? Tevhidin ihlası nasıl olur? Herkes okuyor işte beraber okuduk bunu. İhlaslı, ihlassız kimsenin koç farkı yok. En tahcudehu am harimillah. O kelime o kişiyi okuyanını Allah'ın yasaklarından alı koyuyorsa, haramlardan geri koyuyorsa işte ihlası budur. Yani hem la ilahe illallah diyeceksin, hem içki içeceksin, gıybet edeceksin dedik. O da diyeceksin, çıplaklara bakacaksın, yalan diyeceksin. Ne oldu? kelimenin ihlasını bozdun şartı ihlal ettin. Paşula benim şart koştu ki ihlas ile okuyan cennete girdi. Yani o kadar da beleş cennet yok zannettiğimiz gibi yani ha şartlar var. Rabbim ifaya muvaffak eylesin. 10 gün şimdi bu kelimeyi tevhid dilimizle ikrar ediyoruz elhamdülillah kalbimizle de tasdik ediyoruz elhamdülillah. Ve zerre kadar da şüphe etmiyoruz elhamdülillah. Bir de üzere oku, düzgün okursak ve her namazdan sonra en az 10 kere ders vereyim size. 5000 kere yapamaz diye ödünüz koptu. E ee, 10 kere okuyamaz mısınız? Her namazdan sonra? He? 10 kere okursunuz. Zor mu? 10'uncuda Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E bundan kolay bir şey var mı ya? Evet. Bununla beraber her beş vakitten sonra yapamazsanız bu zikirleri bir sabah bile yapsanız, günde bir kere bile yapsanız kâr kâr değil mi? Efendim madem beş vakit yapamıyorum, hiç yapamam, yapmayayım bari de. Ulan beş öğün yiyemesen bir öğün yemez misin? Oho bir öğün buldun daha çok iştahlanırsın, aç aç kaldım yemedim diye. Yani ne kaparsan kârdır, enayilik getme. Beş vakit yap dedin, yapamazsın, e, bir vakit yap, ne yaparsan kâr. Yani bir gün yapamadın mesela öbür gün yap, gevşeklik yok. İnşallah beş vakit bu devam etmekle beraber yalnız selamat celibeleri okuduğumuz beraber Mesela peygamberlerin salavatını çoğunuz dedim size okuyamıyorsunuz, ezberinizde yok. Okurken de harfleri yanlış çıkarıyorsunuz. Bi'a dedikülli daim ve devain falan yanlışlık yapıyoruz. Daim ve mesela var mıdır, mim midir karıştırıyorsunuz. Çünkü yazıda görmeyince kulak dolgunluğuyla okumalar yanlış olur. Çünkü kutupla okunuyor birbirine karışıyor. Bu zikirler nasip olur dağlar taşlar dolusu sevap ve mükafat ihsan olur. Zengin Allah Celle ye, verecek yer arıyor. Niye biz bu Tevhitten mahrum olalım ya? Şu nefeslerimizi boşa geçirelim. Allah'ım şu dünya hayatında zikirsiz yaşamaktan ve zikirsiz ölmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Ahirette pişman olmaktan, Ya Rabbi bizi geri döndür zikredelim demekten muhafaza eylesin. Ne iyi etmişim hamdolsun zikretmişim diyenlerden eylesin. Kimisi yaptığına memnun olacak, kimisi pişman olacak. 13'ün inşallah ölüm bizi uyandırmadan Allah'ım uyandırsın diye dua edelim ve bu nefesleri, bu saatleri tevhid ile zikirle geçirelim inşallah. Bunu tembih etmiş olalım. Başladık buna. Biz burada 15'te bir devam ederiz beraber. Faziletinden anlattım size. İnşallah ondan sonra da siz kendiniz alışır ve devam ederdi. Yanlış, yanlış okumayın, mana bozulur falan sevap diye günah girmeyin. Kitapta yazılmış. Harekesi var. Bakarak alıştırın kendinizi, ağzınızı, dilinizi. İnşallah ondan sonra ezberinize girer. Çok zor bir şey değil. En azından on kere la Yani en azından bu kadar da kolaylık olmaz yani bunu. Beraberce inşallah yapmaya Rabbim muvaffak eylesin. Ve bu cemaatın hepsine, hepimize toptanımızın okuduğu kadar sevap ihsane edersin. O cemaatin bereketidir o. Efendiler, yani İnşallah biz devam ettikçe siz de devam ediniz ben sizden razıyım Rabbim de razı olsun yaz güz demiyorsunuz geliyorsunuz bu fakir ne kadar meşgalelerim olsa geliyorum ve samimi söylüyorum bak geçen doktor arıyor diyor sen sağ mısın diyor bana ya diyorum elhamdülillah geziyorum Afyon, Konya, Ankara ya sen nereye geziyorsun diyor bir tahlil yaptık parmaktan kan aldı inanmadı damardan aldı bu sefer damardan daha iyi çıkar dedi peki dedik ya 440 çıktı diyor bu çeker okuma okuyamadım onu sulandırmadan diyor kanı o kadar tehlikeli halin var sen ne geziyorsun biz de diyoruz atın ölümü arpadan olsun yani bu cemaate feda olsun hizmet olsun yani bir kişi bir ayet duysun, bir tevhid duysun, derdimiz bu, Allah bu derdi verdi bize, cümlemize. Şimdi demek isterim ki para pul istemeyiz. Sizden başka bir istediğimiz de yok, Allah için istiyorum sizden. Rabbimin rızası için biz hizmet edelim size, siz de gelin bu sohbetlerimize. Birbirinden ayrılmayalım, mahrum olanları da davet edelim, çağıralım. Benim sizden bir alacağım yok ama bu yola çağırmanız hakkım olsun. Milleti davet etmeniz alacağım olsun. Ücret almadım bu 10 senedi gelirimiz mi de. Her yere birinizden para istemiş değilim şahsıma. Ama istediğim nedir? Bir kişi daha getirin de o da tevhidten, zikirden, Kur'an'dan nasibini alsın. Dünya bitiyor, her hafta nizelerimiz ölüyor. Onun için ölmeden uyananlar olsun da. Hidayete vesile olalım. Boşuna yaşamayalım, çok hayır görelim inşallah. Bunun için Allah rızası için üzerinize yük ediyorum. Allah için söylüyorum yine, gevşeklik yapmadan cam olalım, bir araya toplanalım. Dünyada birleşelim, ahirette de Habibi'nin sancağı altında cem olalım inşallah. Ah. Dünya üzerinde şeriat, sünnet elini, ehli sünnet ve cemaat üzerinde hile kuran Yahudi ve Nasarai ve yandaşlarını bütün hilelerine hudan ve tuzaklarına sen düşür ya Rabbi. Hilelerinin başlarına makus eyle, teş döndür ya Rabbi. Sen ehli sünneti aradan halas eyle ya Rabbi. وامن ديان من ازادين امين اللهم من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب اليا من قول وعمل اللهم انزلكم محمد صلى الله تعالى عليه محمد الله ولا ولا بالله Sallallahu aleyhi ve sellem سيدنا Muhammedin aleyhi ve sahbi ecmaîn. Selamun aleyel murselîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn. Ya Rabb, şurada ki cemaatimiz kadın erkek ne hayırlı dilekleri varsa o hayırlı muratlarıyla döndür ya. Rabbi. Boş döndürme ya Rabb. Çıkmadan katbeddelsi yazma senat. Aff olarak kalkın günahlarınızı cevaba döndürdüm nidasıyla müşerref eyle ya Rabb. Zikir meclislerinin bütün faziletlerine nail ve mazharıyla ya Rabbi Bizde hastalara ve bize dua etmeyen hastalara acil şifa, dertlilerimize deva, borçlarmıza edalar, ihsan ile, ya Rabbi, borç yüzünden faize, günaha, grebe de yalana düşmekten muhafaza eyle. Ve Ya Rabbi ödeme kolaylıkları ihsan eyle ve fakir kullarının helalından, alından, i gaybinden rızıklarını ihsan eyle. Türkiye ye yeniden İslami bir nizam, Kur'an'i bir düzen nasip eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı yeniden tevhid bayrağımızı dalgalandırarak Türk milletin İslam alemine bayraktar ile Devlet-i aliyemizi lütfen yade eyle Ya Rabbi. Amin diyen dilleri narcahîminden azade eyle. Şu yola gelen ayaklara cehennem ateşi değil girme Canlarımızı habibine komşu eyle, şefaatle, namazhal eyle, şikahatle, emin eyle. Ya Rabbi bu yolda yaşadığımız müddetçe bu yola aşkımızı artır ya Rabbi. Tembellikten kurtar ya Rabbi. Zikir ehli eyle ya Rabbi. Şükrümüzü ilham eyle ya Rabbi. Ya Rabbi can fazl-ı Dünya ahiret dostlarınla, yaşat dostlarınla, al dostlarınla, haşreyle ya Rabbi. Amin. Hürmetin nebiyyil emin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hümmetin ve alâli ashabirin ve alâli ashabirin ve alâli ashabirin ve alâli ashabir Selamun aleyküm Allah hayırlarımızı daim etsin. Defteri kapanmayan dostlarına ilhak eylesin. Yaşadığı müddet cemelü salihine meşgul olup öldükten sonra da mahşer sabahına kadar hesap baştıran uyanıklar zümresine ilhak eylesin. Amin. Selamun aleyküm murselin rahmetullahi ve berekatühü. ve ve